Elhamdülillahi allazi hadana li hada ma kunna lihtadiye. Lam en Allah ma tawfiq wa billah. Qad jaa rasul rabbina bil hak. ala rasulina Muhammad Allahu salla alayhi. Sallu ala tabiib qulubina Muhammad Allahu salla alayhi. Sallu ala shafi'i dunubina Muhammad Allahu salla alayhi. A'udzu billahi minash shaytanir recim. Rabbi a'udzu min mazali Rabbim yapdırlar Bismillahi Ve nistakfiro Allah ve Azim Allah dayı Ebu Kubeysa olacak herhalde. Vallahi Allah Teala gel dedi ya Resulullah. Ben çok yaşlandım. Herkes acıdı ona. Artık kemikleri zayıflamış, her yeri zayıflamış. Dedi bana bir şey öğret. Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem buyurdu ki ona her sabah namazı kıldıktan sonra Subhanallahil Azim bihamdi ve la havle ve la kuvvete illa billah 3 kere. Ondan sonra 4 de dua edeceksin. Allahümün yeseleküm min ma'indeke ve yefid aleyye rahmetike ve yefid aleyh min fadlike ve enşur min rahmetike ve enzil min berekatike. Bunu dedi, dördünü isteyeceksin. Sen bunları yaparsan ölene kadar kör olmayacaksın. Ölene kadar felç olmayacaksın. Bizim için en beter tehlike felç. Tabi körlük de çok önemli kitaplara bakmamız lazım ama kör olmayacaksın felci olmayacaksın. İki daha var. Herhalde yani cüzzamla biraz al, alaca ve cüzdanla olmayacaksın. Dört beladan kesin garanti verdi ona. O da o dört şeyi sayıyordu böyle yapıyordu parmaklarını böyle sıkıyordu. Ebu Bekizdik'le Hazreti Ömer efendilerimiz dediler ya, ya Resulallah bu senin dayın parmaklarını da amma sıktı dediler. Yani şey ediyor tam ezberleyeyim diye böyle yapıyor böyle yapıyor. Ya ben bunu amel ediyorum, senelerdir inşallah felci olmam inşallah, inşallah kör olmam, inşallah Efendi Hazreti tefsire bağışlansın gözüm buyurdu, e tefsirden dolayı epey gözleri gitti bütün milletin şekerden ben, benden, daha hafiflerin bile gitti gözleri Elhamdülillah gözüm yani idare ediyor, Efendi Hazretlerimizin bereketiyle, duasıyla tefsire yeniden başlandı elhamdülillah Epey senedir ara ver bu hapis sürecinden beri düzen kuramadık biz. Efendimizlerimiz buyurdu o zaman Ahmet bir zaman alır bu iş, kafanı toparlamak bir zaman alır buyurmuştu. Aldı bir zaman. Şimdi başladık. Allah tamamlar erdirsin. Ay. Orada da on cüz, şey o 20 cüze yakın 20 cüz kadar yer var. İnşallah bir an evvel bitirirsin Mevla. Sizlerin bereketle vakitlerimize Allah'ın bereketler versin haneler. İnsanlar 18 cildi diyor. Yolda izde bitirdim diyor. Yolda izde. 18 cildi bitirdim. Hep devamını bekliyor diyor bürokratlardan. Şunu biz zannetmeyelim. Bu işin meraklısı var, okuyanları var. Rabbim amele muvaffak eylesin. Amin. Tefsir başlandı elhamdülillah. Ona da göz lazım. Ona da akıl lazım. İşte durunca duruyor. Efendi Hazreti bu işi bize verdi. Başkasına da izin vermedi bu işe. Kaç defa müracaat edenler oldu. Ahmet hapse girdi. Şöyle oldu, böyle oldu. Bu iş kaldı Efendi Hazretleri. Başka hocalar var. İsimlerini vermeyin. dediler Efendi Hazretleri buyurdu ki, Meşayih Ahmet'ten başkasının yazmasına razı değil. İzin yok buyurdu. Bunun şahitleri var. Selimiye'de, ve Bekir Usta'nın evindeydik o vakit artık. Efendim, Meşayih başkasının eee yazmasına razı değil 13'ün bekleyeceğiz bekleyeceğiz dedi kaç sene öyle bekledi mesela 2000 hapse girdik bekledi 2002'de girdik bekledi aşı yine girdik bekledi bu zamana kadar ben toparlayamadım hep bekletti ama inşallah bundan sonra Allah kuvvet verirse Siz çok dua edeceksiniz bir an evvel bitireceğiz inşallah Tefsir. rol Furkan tefsir Efendi Hazretlerimizin başlattığı ee, geçen hemen biz başladık hemen gelmek istedi bize Bizim hanemizin altında tefsir yeri yaptık. E ona uğraştık epeydir. Bir 7-8 aydır da onunla uğraştık. Orayı yapıldı. kütüphaneler kuruldu, düzen kuruldu. Oradan oraya, oradan oraya çok döndük, dolandık. Çünkü sıkıntılar çıkarttılar başıma benim. Biliyorsunuz kumpaslar bilmem neler. Bizimkiler de o kumpaslara aldananlar oldu. Neyse işte gelinen noktada Allah kimseye kiracı etmeden, kimseye muhtaç etmeden kendi yerimizde başladık elhamdülillah. Orada da bitmesi nasip olur inşallah. Amin. La yuvamızı mamur eylesin. Kur'an ile, tefsir ile, ilimlerle, sohbetlerle mamur eylesin. Amin. amin. Allah'ımız salli ala seyna Muhammed. Ve ala aliyye sahibu ve Dualar hep size mi yapacağım? Biraz da bana yapacağım. Size de amin Para istemiyoruz, buluş istemiyoruz. Ücretimiz de bu olsun. Ücretimiz de bu olsun. Bir amine esirgemeyin bizden. Allah'ımız salli ala seyna Muhammed. Vâli aleyhissalâbü vesselâm. Şimdi efendim, bu vesileyle tekrar birkaç bir şey duyuralım. Ee, geçen hafta çağırdılar, müsait olamadım, çok kafam şeydi. Şimdilik çıkmamakta edemiyorum. Çünkü tebliğ var. TGT'den çağırdılar. Ee, geçen salı olmadı, bu salıya söz verdim. Biralık aralık mıymış? Bilmiyorum, Bilmiyorum işte salı hangi günse yani önümüzdeki salı. Herhalde dokuzda başlıyorlar, öyle biliyorum ama değişmediyse ben eskiyi biliyorum. İnşallah bu salı o davete icabet edeceğiz. Kafam yerinde olsun diye güzel cevaplar verelim. Güzel konular anlatalım. İnsanların dönüşüne vesile olalım. Hidayetlerine sebep olalım. Efendim bu yola dönsünler. Batıl inançlardan kursuslar diye. Tabii ki biz niyetimiz budur. Allah niyetimizi halis eylesin ve salih eylesin. Görsünler, de, desinler, beğensinler gibi Fikirler gelmekten muhafaza eylesin Amin, Amin. Şeriatı beğendirmemizi, Kur'an'ı sünneti beğendirmemizi Ehli sünneti beğendirmemizi Nasip eylesin Amin, Amin. Duanızı bekliyorum e, Yasin Şerif okuyan olabilir başlamadan Bu niyetle Ne niyetle okursanız o oluyor Yasin Şerif Yasin Şerif okuyun ya Rabbi, Tutukluk verme ya Rabbi, açıklık ver ya Rabbi Dinleyenler hep yola gelsin ya Rabbi Hidayet bulsun ya Rabbi Kalpler, gözler, kulaklar yoluna dönsün ya Rabbim. Bu dualarınızı bekliyorum inşallah. E, herhalde Lale Gül'den de verilecek canlı. Yani ortak yayın. Lale Gül'den de verilecek. Herhalde radyodan da veriliyor. Çünkü çoğunuzun herhalde televizyon evinde olmayanlarınız çok var. Allah razı olsun. Onlara minnettarız. Teşekkür ederiz. Evinde televizyon olmayanlar hürmetine kurtulacağız herhalde inşallah. Evet. Onlardan, radyo bakımından faydası çok oluyor. Radyodan takip edilebilir. Ondan sonra işte mail atmaktır bilmem nedir. O sapıkların adamları başlıyorlar mail atma. 200-300 üç tane serseriden sebep millet zannediyor ki itiraz eden çok. Halbuki inanan çok, seven çok. Milyonlar severek dinliyor. Fakat 2 300 tane şey var ne diyorlar onlara? Masa başı oturmuşlar. Onlar efendim işte e, sapık görüşlü adamların e, uşakları parayla. Kimisi parayla kimisi... İnan bu şöyle, Vehhabilerin adamlar var, Şia'nın adamları var. E biliyorsunuz, mezhepsizler var, kader inkar edenler var. Ondan sonra kitapsız dolu. Bunlar böyle şey derler, siz piyasayı onlara kaptırmayın inşallah. Gençler buradan lafımdan ne anlayacaklarını anladılar. Yani mesaj mı atıyorlar, ne yapıyorlar işte, o işleri ben bilmiyorum. Tweet mi atıyorlar, titi mi oluyorlar, ne oluyorlar ben? Öneriyorlar, TT olmuşlar. TT olanlar hepsi, affedersin, kıçını açan TT oluyor. <gülüyor> Tabii, 4 milyon takip ediyor. Beni iki 2,5 ediyor, kıçını açsa 4 milyona çıkar. <gülüyor> Tabii, benim nere mi ne yapacak zaten? E, lafımdan da anlamıyor zaten. Onun için adam anladığına gidiyor yani. E, siz benden anlayan sizsiniz. Allah sayınıza teksir eylesin. Ziyade eylesin. <gülüyor> Amin. Amin. İnşallah bu salıda güzel bir faaliyet yaparsınız. Herkese duyurusunuz, Biz de insanlara hakkı duyurmaya gayret ederiz. Evet. Rabbim sebebiyet, hayırlı yolda hayırlara anahtar olmayı, sebebiyet vermeyi nasip eylesin. Ay. Amin. Bunu da söyledik. Tabi bu arada e, memleketin ahvali görüyorsunuz. E, Rusya'nın yaptığı işi görüyorsunuz. Allah... Şerlerinden muhafaza eylesin, Amin. Moskov yavrunu Allah helak eylesin, Tarumar eylesin, mahru perişan Amin. eyle yavrum. Şu mübarek saatte neler ettiler Müslümanlara, 70 sene o Moskov gavuru değil mi? Türkiye Cumhuriyetle Müslümanlara neler ettiler Müslümanların? ne namazın ne abdestin, ne cami bıraktılar, ne türbe bıraktılar. Evet, şimdi tabii elhamdülillah biraz Türkiye Cumhuriyetler bağımsızlıklarına kavuştular. Allahım sen onların bağımsızlıklarında daha ziyade hürriyetlerinde ziyade ile yade ile ya Rabbi'l Alemin. Onlar da kendileri yeniden camilerini yapmaya başladılar. Türbelerini yapmaya başladılar değil mi? Şahnaks Hazretlerine gidemiyorduk, bir yere gidemiyorduk. Ne kadar üzülüyorduk. Şimdi hep Buharalar, ziyaretler, türbeler. Efendim Türkmenistan'da Yusuf Emdedani Hazretleri var. Diğer birçok evliya allamı şeyh orada camileri imar ediyor oranın Yöneticisi, Hanefi mezhebini mecbur etmiş. Efendim Hanefi mezhebi illa olacak yani insanlar İyi bir şey, Hanefi mezhebi hak bir mezhep. Yani Hanefi mezhebi üzere amel edin. Çünkü millet Vehhabi olmasın diye e, Şii olmasın diye Hanefiliği e, Yönetim yani Türkmenistan'da Bundan çok memnun olduk. Allah Teala tamamına erdirsin. Amin Camiler yapıyorlarmış, devamlı camiler açıyorlar, türbeler açıyorlar Vehhabilere karşı işte sapık fırkalara karşı Türkmenistan e, yöneticisine efendim minnettar oluyoruz, dua diyoruz. Diğer Türk cumhuriyetlerde kimler cami açıyorsa, kimler türbelere bakıyorsa kimler insanlara İslami cuma kılma vesaire imkanlar yöneticilere veriyorlarsa Allah'ım onların imkanlarını ziyade eyle yavrum. Amin. Amin. E tabi o kadar zor zamanlardan sonra biraz yavaş, yumuşama oldu, güzellik oldu fakat Rusya durmaz tabi. Moskov yavru aynı gavur. Dost olacak hali yok. Bunlardan dostluk beklenmez. Suriye'de senin ne işin var? İran'la beraber oluyorsun. Geliyorsun oradaki ehl Müslümanları bombalıyorsun. Bayır bucak Türkmenlerini efendim bombalıyorsun. Şimdi bir kısım yerler Suriye ordusunun Nusayri'lerin eline geçmiş. Ya Rabbi sen bayır bucak Türkmenlerine yardım eyle ya. Amin. Üzerlerine atlan bombaları atanlara makus eyle ya Rabbi. Amin. Allah'ım sen onları vatanlarında mahfuz eyle ya. Allah'ım Türkiye'yi de onlara yardım ettiği için Türkiye hükümetine de yardım eyle ya. Amin. Güçlerini, kuvvetlerini artır ya Rabbi. Amin. Sen düşmanlarımıza fırsat verme ya Rabbi. Amin. İç savaştan, dış savaştan muhafaza eyle ya Rabbi. Amin. Sen vatanımızda İslam emniyeti hürriyetimize nasip eyle. Amin. Sınırlarımızı sen muhafaza eyle ya Rabbi. Amin. IŞİD belasını da def eyle ya Rabbi. Amin. Bütün gavur sapık, fırkaların, kafirlerin, müşriklerin Türkiye'ye karşı, İslam vatanlarına karşı hücumlarını durdur ya Rabbele! Fazl-ı Kerem'inle gökleri yerleri tutan Allah bombaları tut ya Rabbele! Amin. Ve ya gayren nasirin ve ya fatihin! Rusya'yı bu işte zararlı eyle ya Rab! İran'ı bu işte zararlı çıkar Amin. ya Rab! Bu Esed'i budursa illerin devletini iskata ile ya Rab! ehl Sünnet'e hürriyetler nasip beyle ya Rab! Suriye'yi, İran'da, Irak'ta ne kadar el sünnet varsa aziz eyle, Amin. payidar ile, onlara yardım eden bu Türkiye'ye de yardım eyle ya Amin. Amin. Allah'ım salli ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve salli. Efdala salavatike adede malumatike. Bari kuselüm kedalik. Biz Mehmet Yesevi Dernekte başkanla Başkanı'na ara, dün beni aradılar. Tabi dedim arayın, Başkanı'nı da aradılar. Orada da çok ihtiyaçlar var. İnşallah önümüzdeki süreçte Ahmet Desevi'nin sitesini vesaire haberle takip edin. Şu anda ben detayı bilmiyorum ama Kızılay'la da birlikte bayır bucak Türkmenlerine çeşitli yönlerde ne ihtiyaçları varsa onu Kızılay tabi dahi biliyor. Biz de diyoruz lan yani şimdi sen efendim e, battaniye lazımken süt gönderilmez, süt lazımken battaniye gönderim. yani ne lazım? En fazla ne ihtiyaç var tespitler edilecek? İnşallah hepinizden bu yardım kampanyasına iştirakinizi rica ediyoruz. Allah için, efendim, bizim Müslüman kardeşlerimiz için ondan sonra e, evvela İslam, evvela İslam kardeşliği var. E sonra tabii ki e, bizle beraber aynı kanı taşıma meselesinden de sıhriyet geliyor. Yani akrabalık o da rahim gibi bir şeydir. İnsanın kavmini sevmesi, kavmine yardım etmesini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem teşvik etmiş. Değil mi? Ondan dolayı, e, zaten biz mazlumun yanındayız. Mazlum Arap da olsa, Acem de olsa, Kürt de olsa, Türk de olsa fark eder mi? Etmez. Kim zulme uğradıysa hemen oraya yardım edilmesi icap eder. Bu noktada da Ahmet Yesevi e, efendim derneğinin faaliyetlerine e, takip edin. İştirak edin inşallah. Yardımlar yerlerine ulaşsın. Allah Teala ve Tekaddes Hazretleri Fazbu Keremiyle yerlerine ulaştırmayı müessere eylesin. Amin. Amin. Tabi bu noktada Mustafa Başlamoğlu atladı ortaya bir şeyler. Efendi Hazretleri'ne hakaret eden kelimelerle çarşamba şeyhı diyor. Efendi gitmiş Rusya'yla bir yapmış. Diyor işte çarşamba şeyhı, Rusya, Çecenistan, bilmem İran hepsi bir olmuş falan. İran'ı da kattı herhalde. Nasıl kattı ben de şaşırdım da neyse. Yani e, vatandan, vatandaştan hiç alakası olmayan Mevlana gibi yani bu vatanın sahipleri... Selçuklu ecdadımız, Osmanlı ecdadımıza bin türlü hakaret eden, efendim biliyorsunuz fetih yapanlara kanimet peşte düştüler, bunlarınki fetih metih değil diyen, Hz. Mevlana'ya Moğol ajanı diyen, bu noktadaki bir adam şimdi kalkmış, sanki vatanperver, sanki milliyetçi gibi böyle bir konuşmalar yaparken, efendi hazretlerimizin de hakkında çarşamba şeyhı da ile beraber falan böyle, çok efendi hazretlerine iftira ama tabii ki efendi hazretlerine yapılan iftira çok tehlikeli bir şey. Bu başkasına yapılan iftiraya benzemez. Bana zaten her şeyi söylerler. Ben şimdi kadının biri midir, erkeğin biri mi bir şey yazdılar bana. Kocası mı ne ölmüş. O da kocası bana çok hakaret ediyormuş. Kadın da bizi cemaat herhalde eşini kadın cihaz işte kocam da azap çeker ahirette diye benden helallık istiyor da Hangi hanım kardeşimiz ise yani ben bilmiyorum. Ben onun kocasına tabi Müslüman olması Müslümansa tabi ya ben hakkımı helal ettim. Hiç bana hakaret etmekten dolayı ben ahirette adamla uğraşmak istemem. Yeter ki azap çekmesin yani. Yeter ki azap çekmesin. Benim öyle bir derdim yok. Şahsi dertlerim yok. Ben kader inkar eder, mezhep inkar eder, el üstet inkar eder, sahabeye hakaret eder. Ben bunların peşindeyim. Tabii ki efendi hazretlerine de hakaret ee, ...bize hakarete benzemez. Bu çok büyük bir suçtur. Efendim, günahtır. ''Allah dostuna ben âdâliyi veriyem fakat âdîn harp.'' ''Dostuma düşmanlık edene ben harbi ilan ederim Allah.'' buyuruyor. Yani Allah'la harp etmeye nasıl dayanabilir İslamoğlu? Allah'la harbe girmiş. Çarşamba şeyhi diye, Efendi Hazretleri'ni böyle sokak malı gibi, pazarcı gibi... ...böyle bir takdir ifadesiyle yani... Mahmut Usta Osmanoğlu Hoca Efendi diyebilirsin bir şey dersen burada yanlış yaptı de. Öyle değil yani şehri diye bu aşağılama şeyi kastediyor orada. Bir de Rusya'yla birleştiriyor. Rusya'yla. Böyle bir efendim şeyler yapmış. Eee cumartesi Lale Gültüfi'de marifet penceresi programı var. O programda inşallah buna cevaplar verilecek. Eee bu Çeçenistanla ilgili süreçle neler oldu, neler gelişti. Şefik Hoca Efendi kardeşimiz, Efendim hizmetinde olan bir hocamızdır, kardeşimizdir. O Hoca Efendi güzel konuşmalar yapacak inşallah. Onu da takip ederseniz ben bu konunun detaylarını şu anda anlatacak vaktim yok. Zaten onlar tarafından anlatılan da dinlemeniz aynıdır yani inşallah. E bu noktada da İslamoğlu'na bayağı bir cevaplar verdiklerini biliyorum, vereceklerini biliyorum. Bundan dolayı da inşallah dinlersiniz, istifade edersiniz, e, batıla karşı reddiyeler devam etsin. Hakaret etmeden, değil mi? Kin nefret aşlamadan ama gerçekleri de meydana çıkartmak lazım. Sen şimdi Efendi Hazretleri'ne böyle bir iftira yaparsan biz de buna cevap vermezsek olur mu? Olmaz. Olmaz. Bizim anamızdan da ileridir o, babamızdan da ileridir, canımızdan da ileridir. O bizim her şeyimizdir o ona karşı yapılan böyle bir terbiyesiz Rusya ile falan beraber gibi bir şey göstermek Koca Mahmut Efendi Hazretlerine yani bu çok ağır. Yani söz ki dağlar taşımaz bunu yani. Hayatı İslam'a, Kur'an'a, sünnete, ehli sünnete hizmetle geçmiş, kendini bu ümmete feda etmiş bir insanın Rus kavuruyla ne alakası olabilir? Bu nasıl bir iftiradır? Onun için bunu da dinlemenizi ben rica ediyorum. İnşallah saat akşam 7'de oluyormuş o program. Bunları dedikten sonra. Benim dersim. Yani burada tabii yine bir ilan şeyi var. Mevlidi Şerif gecesi için inşallah Sinan Erdem tutuluyor. Onu da şimdi haber verelim ama gelişmeleri biraz bir dahaki hafta falan daha iyi beyan ederiz. İnşallahü Rahman. Hanımlar da gelsin diyorum. Dışarı kalan erkekler de dışarıda kalsın diyorum. Bilmiyorum ne yapacağız. Ama öyle düşünüyorum. Hanımlar çok mahrum oluyorlar. Çok da ediyorlar. İnşallah bakarız. Çocuklarını bir yerlere emanet ederlerse o çocuklar kayboluyor falan. Ona çok üzülüyorum. Onun için böyle bir tedbirli gelirlerse bakalım onlara da yer olabilir. Ayrılacak inşallah. Allah'ım ya Rabbim hayır adına niyetlerimizi kabul eyle. Hayırlı niyetlerimizi tatbik sahasına geçirmeye muhafaga ile, Her işlerde tevfikini bizlere refika ile. Bizi kendi başımıza bırakma ya Rabbele Alem. Amin Allah'ım salli ala ve Muhammedin Muhammed ve alâ aleyhi ve Şimdi biz El İhtiyatat kitabında birinci ihtiyatı okumuş kalmıştık. Bunlara kısa kısa geçeceğiz çok önemli bir kitap. Yani dünya ve ahiret hususunda, ekseri ahiret hususunda tabi ahireti mamur olanın dünyası da berbat olmaz. Ama dünyası mamur olanların çoğunun ahireti berbat olur. Onun için biz ahirete önem verirsek ahiret tedbirlerimizi ihtiyat ne demek? İhtiyatlı davranmak ne demek? İhtiyat, tedbir. Bu kitabın adı ne? İhtiyatlar. Yani ahiret tedbirlerimizi alıyor muyuz? Ahirete nasıl gideceğiz? Ne hal üzere gideceğiz? Birden ölüm var. Bak bizim akrabadan Eyvuf Efendi kardeşimiz yanarak öldü şimdi. İşte bugün cenazesi kalktı. Genç, benden de belki de gençtir. Efendim. Ne istikballeri olur, ne düşünceleri vardır. İnsan hiç öleceğini bilmez. Her zaman. Tabi el hariku şeydi. Benim te teselli ettim ki yanan şehittir. Yani yanara gölen şehittir. Boğularak ölen şehittir. Müslümansa. Müslüman idi. Hocaları seviyordu. Sohbetleri dinliyordu. Bu önemli bir şey. Ama bir anda varsın yoksun. Çıkıyorsun evden cenazen geliyor. Tabutla geliyorsun. Yani yanmış geliyorsun. Buna nasıl dayanacak annesi? Nasıl dayanacak? Eşi var. Zor iş. Allah sabırlar versin. tabii ki kaza rıza meselesi. Kaderleri var Mevla Teala'nın. Yani an meselesi. Ölmemiz an meselesi. Ve ondan sonra ihtiyat geçerli mi? Değil. Tedbir alınabilir mi? Alınamaz. Ne tedbir alacaksın öldükten sonra? Hangi iman kurtarma duasını okuyabilirsin? Hangi istiğfarı yapabilirsin? Hangi günahı sildirebilirsin? Hangi defteri temizleyebilirsin? Hangi kul hakkını ödeyebilirsin? Hangi kimseyle helallaşabilirsin? Gittin sen. 13'ün bu ölüm bildiğimiz gibi bir şey değil. Bir anda gideceğiz biz ahirete. Yani eve gitmemiz şüpheli ya, ahirete gitmemiz şüphesiz. Böyle bir hayat ipten tutuyoruz. Bir anda ecel gelecek. İhtiyatlar şart. Bu kitap paşucunuzdan ayrılmamalı. Bunda çünkü çok ihtiyatlar var. Mesela ilk ihtiyat neydi? Sayfa 66'da iman tazeleme ihtiyatı. İmanımız eskir mi? Eskir. Eski Eskimeseydi diyor imanekum. İmanlarınızı yenileyin buyurur muydu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Demek ki eskiyor. Onun için yenileyin buyuruyor. Neyle yenileyin? Buyurun. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Burada iman tazeleme duası var. Çok önemli bir dua. Geçen hafta anlattım. Birinci ihtiyat imanımızı kurtarma tedbiri. Bu dua buna kefildir Allah'ın izniyle. Sabah bir kere okuyorsun, akşam bir kere. Nasıl hap içiyorsun sabah akşam? Tamam. Ne kadar hap içersen hiç ölümden kurtulamayacaksın. Ama bu duaları sabah akşam devam edersen yavurluktan kurtulacaksın. İmansız ölmekten kurtulacaksın. En büyük tehlike ne? İmansız ölmek tehlikesi. İkinci ihtiyat kulun her sabah ve akşam küçük büyük az çok gizli açık kasıtlı ve kasıtsız her türlü günahının hatalarının kötü işlerinin ve işlediği mekruhların. Bazımız haram işlemiyor ama mekruhlar işliyoruz. Mekruhlar da Allah'ın istemediği şeyler bunlar da iyi bir şeyler değil yani. Başlanması için Allah Teala'dan mağfiret talep etmek üzere istiğfar duası okuyor. Bu 68. sahibedir. Estağfirullah alledih la ilahe illahe el hayyel kayyume gaffar az zunubi ve etubu ile min kulli zembin sagirin ve kebirin dekrikin evcelilin ve min kulli katiyetin ve seyyiyetin ve mekruhin inde rabbi Üç kere okursanız çok kuvvetli olur ama Tabii burada mübarek üç kere şartı getirmemiş. Bir kere bile okusanız ama ne vakit her sabah, her akşam. Onun için ben kitabın sonunda ne yaptım? Bunlar dedim sayfa açma bile üşenir. Ben bizim cemaati bilirim. İki sayfa sonra geliyorsa kalsın der. Adam düşünmeye bile üşeniyor ya. <gülüyor> sayfa kopartmayı değil. Çey. Şimdi burada ne yaptım? 129'dan sonra sırf duaları ve manaları koydum. Hani Arapça bilemeyen de Türkçe okuyor ya onun için. Sırf dua. Hemen arkası istiğfar. Hemen arkası şükür. Böyle koydum peş peşe. Anladın? Dua olmayanları koymadım. Mesela kitabın tümünde kaç ihtiyat var? He? Lan 24 kere söyledik hiçbiri bilmiyor ya. 24 ihtiyat var. Peki burada biz kaç tanesini koyduk? Onu tabi... Dua olanları koyduk. Yani belki on küsür tane falan. Yani yirmi hepsiniye hepsini niye koyalım şimdi? Sade duaları koyduk peş peşe. Yüz başladığın zaman Arapçalarının tümünü okumanız iki üç dakika. İki üç dakika tutmaz. İki üç dakika. Ne oluyor burada? İmandan tut, günahlardan tut. Gıybetten tut birçok meselede tedbir alıyorsun. Yaptığın işlerin telafisi bakımından çok önemli. İstivarı söyledim. 3. ihtiyat. Kulun her sabah ve akşam kavuştuğu tüm nimetlere karşı Allahu Teala hamd etmek üzere şöyle demesidir. Yani sabah akşam şükür. Çünkü neden bir gece geçirdin? Afiyetle geçir. Hastanede geçirebilirdin. Bas bas bağırabilirdin, kafan bacağın kırılabilirdi, yanabilirdin, yıkılabilirdin. Sen ne oldu? Safa sağlam kalktın. Şimdi bu sabah bu nimetin şükrünü yapman lazım. Bak bu akşama kavuştuk elhamdülillah cuma gecesindeyiz. mübarek gecede sıhhate afiyetle geldik. Başımız ağrsa, dişimiz ağrsa, bir yerimize bir şey olsa biz buraya gelemezdik. Ve şu anda burada oturamazdık. Bir karın ağrısı bile adamı ne yapar? Yani burada nasıl duracaksın? Onun için hemen nimete şükür. Bu da Allah ve ma asbaha ve hemşabina. Burada şöyle bir şey var. Sabah ve akşamların tümünü almış. yani sabah şunu okuyacaksın akşam böyle sabahsa sabah akşamsa hemşaha değil. Bunda kolaylık var. Onda millet şaşırıyor. Arapça bilmediği için. Bunda Ya Rabbi bu sabah akşam hepsindeki bütün nimetler toptan oldu. Ma ve hemşabina ve bir cemi'i halkı kemin nimetin fi dininev dünya din nimeti. Mesela namaz kılabildik. Mesela sohbete gelebiliyoruz, zikredebiliyoruz, şükredebiliyoruz. Bunlar din nimeti. Nice adamlar var, şimdi Allah diyemiyorlar. Bir kelime-i şehadet okuyamazlar, iki rekat namaz kılamazlar. Dağları taşıttır, bana yaparım, iki rekat namaz deme bana diyor. Çünkü bunda ne yok? Din nimeti yok. Din nimeti veya dünya nimeti. Dünya işte biliyorsunuz yemek, içmek, üzerimize giyindiklerimiz hasta olmamamız, imkanlarımız vesaire. Arabam var, geldin rahat mesela bunlar hep dünyalık nimet. Sen onu ahirete çeviriyorsun. Feminke vahdeke, la şerike leke, bir tek sendendir, sadece sendendir, bütün nimetlerin sahibi sensin, senin ortağın yoktur. Ve leke alâ dâlike, hamden yuâfini ammeyke ve yukâfü nimetlerine denk gelecek, ziyadesini bile karşılayacak şekilde sana hamd olsun, hamden yaftun alâ hamdikulli hamidin, öyle bir hamd, hamd olsun ki bütün dedenlerin hamd ham hamdinden ağır gelsin. Bütün hamd hamdinden üstün olsun. Sen kullarından ne kadar üstünsen benim hamdimde öbürlerinin hamdinden o kadar üstün olsun diyor. <gülüyor> Sana çalışıyoruz. Görüyor musun? Bu çok büyük bir duadır. Bir kere okunuyor. Ben zaten dedim size sizin yapacağınız manaları da güzel kavrayın. Kitabın sonunu öyle sırayla bir iki dakikada sabah akşam mutlaka her gün okunacak. Öyle anlaşılıyor. Dördüncü ihtiyat Kulun şöyle demesidir diyor. Şimdi şöyle demesidir diyor. Ben araya tabi izah getiriyorum. Gıybet veya iftira ederek kul hakkına girdiği herkesin günahlarının bağışlanmasını isteyerek şimdi kime gıybet ettin? Felanı. Kime iftira ettin? Felanı. Şimdi senin burada bir kefaretin tabi helallık istemek falan ayrı bir şey. Ama bir de yapman gereken var. Nedir o? Onun da affını isteyeceksin Allah'tan. O gıybet ettiğim kulu affet Rabbi diyeceksin. O zaman ne oluyor? Sen de ona mağfiret duası yaptığın için senin de ondan bir alacağın olur. Yani bir dengeleme unsuru, ihtiyat tedbiri, ihtiyat. Çift dikiş, üç dikiş, dört dikiş, her yerden bir dikiş. Tutturmamız gerekiyor. Çünkü biz gıybet etmeyen, tur, etmeden duramayan bir milletiz yani. O zaman ne yapıyoruz? Gıybet, iftira ve eziyet kefareti. Eziyet mesela adama bir laf etmişsin, kalbini kırmışsın. Eziyet. Çok... Suratınla bile kalbini kırdı, eziyet ettiğin adamlar var. Adama öyle bir bakıyorsun ki böyle cık, Adam da bakıyor ne yaptık biz bu herife, babasını öldürdük diyor. Senin bakışınla adamın sinirini bozuyorsun ya. Sıkıntı veriyorsun yani, eziyet, sıkıntı demek. Niyet yan baktın, niye ters baktın? Eziyet verdin adama. Niye diyor ki mümine güler yüzle bakmak sadakadır? Niye hadis-i şerifi buyuruyor? Akran, maruf, maruf iyilik demek. Sakın iyilik, iyiliğin hiçbirini hakir görme yani bu, bu da iyilik mi olur, bu çok hafif bir iyilik, bu çok küçük bir şey deme. وَلَوَنْ تَلْقَاءَ اَقَاءَكَ بِوَجِنْ طَلِقِينَ Bukhari hadis olacak. Yani bir Müslüman kardeşine küler yüzle şöyle bir yapsan, bu çok büyük bir iyiliktir, sen bunu hafife alma diyor hadis-i şerif. Sen ne yapıyorsun? Suratsız bir şekilde e, insanın karşısına çıkıyorsun. Bu da o insanın moralini bozuyor yani diyor acaba Allah Allah biz bu adama ne yaptık bu adam bize niye kızdı adamı evhama sevk ediyorsun ki şöyle güler yüz adam zaten selamın manası ne yani esselamu aleyküm ne demek yani Allah'ın selamı üzerine söylüyorum. yani selam selamet yani benim şerrimden e eziyetimden sıkıntımdan sana kurtuluş var yani ben sana karşı sıkıntılı değilim benim kalbimde sana karşı bir kin nefret yok çünkü sana sana selamet diliyorum Selamın manası odur Sen selam verirken bile adamı bozuyorsun ya Halbuki selamın gayesi ne? Benden korkma yani Benden korkma çekinme benden sana selamet duası var Sen ne yapıyorsun? Selamın Aleyküm ya Adama hiç selam verme sövsen daha iyiydi ya Yani tipimiz şeklimiz kayık İslam'a uygun güler yüz tatlı dil yok Ne olmuş ben karımla kavga ettim de sen kusura bakma Adam ne bilsin senin karınla anne ettiğini ya! Sen evde ne yaptın yaptın, dışarı çıktın hemen kapıda komşu... Selamünaleyküm. Böyle yapacaksın. Evdeki sinirliliğini kalkıp dışarıya yansıtmayacaksın. Ondan sonra evde niye sinirleniyorsun ya? Sinirleniyorsan kitapta sal. Ayaktaysan otur diyor hadis-i şerif, oturuyorsan ayak kalk. O sinirim geçmedi camiye git. He? Ne yapacağız yani? Parka çık. Ne yapalım yani? Karıyla bas bas bağırıp da sinirlerini mine ne gereği var? Hem talak vermezsin, boş ol demezsin. Sinirlendiğinde lafları uzatma, hemen çık git. mevzu kapatmak lazım. Yoksa eziyetler artar yani. Birbirine üzeriz. Üzünce üzünce kulakkına gireriz. Ya yani nahirette bu haklar bizden sorulur. Burada bir dua var mesela, çok acayip bir dua. Allah mağfiretli bu 70. sayfa. Hiç bir misli yok yani. Ya Rabbi beni affet. Veli menzekar dübüsü. Kimi kötülükle andıysam, kimin aleyhine konuştuysam, onu da affet. Ev ühtep Kimi gıybet ettiysem, ardında kötü konuştuysam. Ev behett düğü. Yahut kime mühtan ettiysem, iftira taktıysam. Ev azeyt düğü. Yahut ona eziyet ettiysem. Bir gayri hak. Haksız yere yani, haksız derken... Demin dedik şerata göre sopa cezası var. Adamın da vazifesi ona sopa atmak. O tabi şerata göre içkiden şuradan buradan ceza almış da o da ona vuruyor. O onu haklı yere şerahatın hat cezasını tatbik noktası var. Ayrı bir şey. Anladınız mı? Haksız yere eziyet ettiysem minel müminine vel müminat vel müslümine vel Müslüman. İnanan erkeklerle kadınlardan, Müslüman erkeklerle kadınlardan kimlere eziyet ettiysem hepimizi affet ya Rabbi derse, bak diyor biz diyor, kendisi hadis-i şerifi söylüyor. Abdülvaris İbni Abdülsamed Hazretlerinden o babası Abdülsamed Hazretlerinden ona Uyayne İbni Abdülhamman El Kuraşi ona Halid İbni Yezid, ona Enes İbni Malik kaç var arasında radıyallahu anh söylüyorum sana bir, iki üç, dört Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle arasında ile beraber radıyallahu Allah'ın beş kişi var. Hz. Enes'le arasında dört kişi var. Yani dört kişi sonra Hz. Enes'e gidiyor. O kadar yakın sahabeye. Anladınız mı? Böyle büyük bir zat. Ben diyor bu hadisi bizzat diyor yani kaynağım şudur diyor. Ravileri sayıyor. Dört kişiyle ana kaynağı ulaştırıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve teala buyurdu. Bir adamı gıybet ettiysen bunun da kefareti nedir? Tabii ki o adam senin gıybetini duyup üzülmediyse bu yeter. Duyup üzüldüyse ilaveten ne yapman lazım? Gidip helallık istemen gerekiyor. Ama adam zaten duymadı aramızda kaldı. Burada konuştuk ettik. Ama yine de Allah Teala'nın yasak ettiği bir işi yaptık. Çünkü o adam duymasa da üzülmese de haramdır gıybet. Sen yaptın bir günah. E buna kefaret lazım. Neyle bu temizlenir? E tevbe estağfirullah. E sen, sen Allah'tan hafı istemenle yetmiyor. Ya gıybet ettiğin adamın da affını isteyeceksin. Gıybet etmeni edenin kefareti onun için af isteyeceksin. Gıybet edilen kişi için diyor. Yine burada bize Ebu Rabi'i'l-Eyadi ona Abdullah İbni Davud el-Hüraybi, ona İbni Ebi Davud, ona Muhammed İbni'l-Münkedir oradan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem e raf edilen merfubi i şerif ne buyuruyor? Es-sahim-i ve bekarak ve oruçlu kişi gıybet ederse kalkanı deldirir, istiğfar ederse deliği yamalar. Bu hadis-i şerifte bunu anlatıyor. Mevla Teala Hazretleri gıybetten bizine yetti ad-i kerimesinde اَسْتَعَدْهُ لَا وَلَا يَخْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا gıybet etmeyin ey hubbe Kardeşinizin etini Ölmüş kardeşinizin etini yemek ister mi sizden biriniz? İstemez. Adam da yanında değil, ölü gibi yani. Sana cevap veremiyor. Onun için gıybet çok kötüdür. Peşine ne diyor ama? Vettekullah. Allah'ın haramlarından sakının. Buyurduktan sonra gıybetten de pek kimse kurtulamıyor. Herkesin de ocağı yanacak. Cennete giren kalmayacak. Burada bir ümit kesme tehlikesi. Halbuki hiçbir günahın şeyinden sonra ayette böyle yapmaz. Burada gıybet etmeyin diye sakındırdıktan sonra Allah'tan sakının buyurduktan sonra inna la rahim. ben tevbeleri çok kabul ederim çok acırım size yani hiç olmazsa yaptıysanız da yapmamalısınız ama kulsunuz kusursuz durmuyorsunuz o zaman tevbesiz de durmayın ve istiğfar edin ki yani hele ki gıybet ettiğiniz adamın affını isteyin ki ben de sizi edeyim Allah buyuruyor celle celaluhu burada ben bir izahat yaptım bu izahatı okuyun, Ha, ben istediğimi gıybet ederim, istediğimi iftira ederim ondan sonra istiğfar ederim, bu duayı okurum affolurum diye de bir bolluk yok. Bu kul hakkına girer, bundan dolayı çok sakınmak lazımdır. Ama olan olmuş bir durum varsa, bundan dolayı da ümitsizlik müslümanlıkta yoktur. Yani senin günahın affolmaz sen bundan dolayı mutlaka yanacaksın diye de bir ayet hadis yoktur. Tevbe kapısı açıktır, tevbe kapısını kimse kapatamaz. Allah'tan başka. Buradaki izamı dinlersiniz. Şunu belirtmek gerekir ki diyor bu günahların haberleri işte sahiplerine ulaşmışsa işte helallık istemek lazım. Helallık istenince o vermiyorsa helallık ne yapmak lazım? Günahlar iki kısım. Kafirlik günahı var. Sonra kafirlik dışında günahlar var. Bunları Kurtubi tefsirinden. Ben arada girdim. Onu nasıl yapıyorum? Parantez açtım. Bir de italik yazdım yani. Yan yazı yazdım. Çünkü neden? Kitabın metninde var mı bu? Yok. Ama ben buraya bir izahat getirmem lazım mı? Lazım. Çünkü öbür türlü adam diyecek ki istediğin kadar iftira yap ki de estağfurullah tehaf oluyorsun. E bu kadar da basit değil milletin hakkına girmek yani. Bundan dolayı bu izahı yapmam icap ediyordu. Mus'anif hazretlerinin himmetiyle tabi yine ben o bana kızmaz. Ben oraya bir şerh getirdim. Beşinci ihtiyat. Her gün senin adına Allahü Teala'nın manevi huzuruna makbul bir dua yükseltilmesi için. Şimdi her gün zikir yapıyoruz, dua yapıyoruz. Kimisi teheccüden başlıyor, kalkıyor yapma. Kimisi sabah namazına kalkarak başlıyor zikirlerine, dualarına. Tabii ki namaz zaten başlı başına zikir. Bir namaz bile kılsa sadece, sadece sabah namazını kılan bir adam bile e, Sübhanekeler, Sübhane Rabbine azimler, Sübhane Rabbine alalar, değil mi? Fatiheler okumadan da da namaz olmaz. Dolayısıyla yani bir sadece namaz kılsa bile bu adam zikrediyor mu? namazı kıl niçin benim zikrim için yani beni zikredesin diye namaz kıl zaten namaz zikrin ta kendisidir yeter ki senin aklın başında olsun kalbin yerinde olsun mevla'yı hatırlıyorsan namazdan büyük bir zikir yok ama acaba namazın kabul mü zikrin kabul mü elhamdülillah ama şimdi bunlar hangisi kabul hangisi değil bir şey değil şimdi sana diyor bir dua söyleyeceğim diyor bu duayı okursan diyor o gün Allah indinde mutlaka kabul olunmuş bir duan semaya yükseldiğine kanaat getirebilirsin çünkü burada ne var? müslümanlara dua var arkadan yapılan dua mutlaka kabul e müslümanlar senin yanında mı Seni duyuyorlar mı? duymuyorlar sen bu duayı okuduğun zaman ne oldu? bütün müslümanların hakkını yerine getirmiş oldun ve kıyaben dua ettiğin için mutlaka kabul oldun çünkü kendine etmiyorsun. Müslüman, kardeşlerine ediyorsun. Bu duada, efendim, günde bir kere olabiliyor, bu sabah akşam demedi. Allah mağfir lil mü'minine vel mü'minat vel müslüminat vel müslüman el-ahiyyâ minum vel Ölülere, dirilere mağfiret duası. Bu çok önemli bir şey. Adem olandan iyi ya da kötü her biri, yaratılış hakkı sebebiyle senin duana müstahak. Yani Müslümanları kastediyor. Çünkü neden? اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَتُونَ Ancak müminler kardeştir. Ana baba bir kardeşin kafir olsa buraya girmiyor, ona da istiğfar edemiyorsun. Ancak Allah idat etsin diyebilirsin. Affetsin günahını diyemezsin kafir ol olursa. Ana baba bir kardeşin ne dua edemiyorsun, mağfiret duası edemiyorsun kafir olursa ama Müslüman olduğu zaman dünyanın neresinde olsa hepsine mağfiret duası ediyorsun. Zaten her namazda da bunu ve اَغْفِرْلِي وَلِوَالْدَيَّ Velil mü'minine, yevm ve'en kovmül Burada diriler de var, ölüler de var, bütün Müslümanlara dua var. Allah Teala'nın bizleri yaratmış olması bakımından hılkette iştirak var. Yani yaratılışta birbirimizin kardeşliğiyiz, ortağız. Mü'min olunca tam kardeşlik oluyor. E, mü'min olmayınca yaratılışta ortaklık oluyor. Allah'ın mahluku olma hasiyetinde. Mü'min olunca zaten tam kardeş oluyor. Bu hakkın için bu dua bir kere okunuyor. Evet. Yani diyor ee, Allah Teala niçin insanın yüzüne vurmayı nehyetmiş? Kafir bile olsa yüzüne vurma. Yedi kudretimle halkettim Adem'i diyor. Yani Adem Aleyhisselam'ı çamurunu yedi kudretimle kırk sabah yoğurmuşum Allah buyuruyor. Kammertu tîneti Adem'e biyedneyi Erba'ine sabahet. Yani insan ehseni takvim yani eşrefi mahluk. Bu yüzden kafir bile olsa yüzüne vurulur mu? Vurulmuyor. Meleklere bile diyor Bedir Muharebesi'nde melekler kafirleri kebetmeye geldikten zaman Mevla yüzlerine vurun kılıcı buyurmadı. Ayette ne buyuruyor Enfal Suresinde? Gerdanlarının üstüne vurun diyor. Yine ki Adem'in oğullarıdır yüzlerine vurmayın diyor. Anladın mı? Bilmiyorum anladın mı? Ne anladın? Evet. İnce bir ilimler söylemiş yani. Burada e, kaynakları vermiştir. 6. ihtiyat. Bütün müminlere haklarını ifa etmek üzere kendi için istediğini onlar için istemek. Bu dua ile alakalı değil. Ancak Allah Teala'dan başka hiçbir ilah olmadığına şahitlik eden tüm mümin mübahiitlere allah Teala'nın ulaştırmasını emrettiği Sılayı ulaştırmak Yani Müslümanlarla Aramızda ne var? İman Sılası var Teyzemiz, halamız, kardeşimiz, çocuğumuz Bunlarda ne var? Rahim Sılası var Ama bütün Müslümanlarla Aramızda da bir Sıla var. O da nedir? İman irtibatı Sılasıdır Peki o zaman ne olacak? Onların da haklarını Onlara ifade edeceğiz. Peki bunu nasıl yapacağız? Bir buçuk milyar Müslüman var biz bunların hakların ne haklar var üzerimize? Biz bunları nasıl ifade edeceğiz? Ben hepsine nasıl yetişeyim? Nasıl gideyim? Nasıl gelip nasıl mesaj çekeyim? Nasıl telefon edeyim? Daha iki tane teyzem var. Onları arayamıyorum diyorsunuz. O zaman burada bir başka umumi vazife var. Bunun ifade edilmesi için çok önemli bir mevzu var burada. 77 78. Dua değil bu. Burada efendim Müslümanlara kendin için ne istiyorsan bütün Müslümanlar için onu isteme şuuru. Şimdi biz burada emniyet istiyoruz, güvenlik istiyoruz. Asayiş istiyoruz değil mi? Evimizde, ocağımızda, çoluk çocuğumuzda yiyip pişmek istiyoruz. Muhacir duruma düşmemek istiyoruz. E bunu Suriye'deki Müslümanlar için isteyeceksin değil mi? Sen şimdi evine gidiyorsun çayın var, çorban var. İşte efendim sıcak yuvan var. E bugün Mayanmar'daki Müslümanlar ne durumdadır? Irak'taki Ehl-i Sünnet ne durumdadır? Doğu Türkistan'daki Müslümanlar ne durumdadır? Yemen'deki Ehl-i Sünnet ne durumdadır? Yani Dünya, Filistin, Gazze ne durumdadır? Ne var ne olacak var, en, enkaz içerisinde çoluk çocuk büyümeye çalışıyor. Sen bunu kendin için ister misin? Onlar için de istemeyeceksin. Bunun için ne? işte yardım oluyor, kampanya oluyor vesaire. Neyse elinden geleni yapacaksın. Ama bu bir şuur meselesidir. Sen evinde yangel yatarken, bir kere bile Müslüman'ın derdini düşünmezsen Burada onun sılasını ve Allah'ın ulaştırılmasını emrettiği şeyi ulaştırmış olmazsın. Çünkü nedir? en azından dertlenmek lazım değil midir? Dua etmek lazımdı en azından. Ama sen e, duada bile hep kendini katıştırıyorsun, Müslümanların derdini unutuyorsun. Kızım şöyle, karım böyle, anam şöyle hep kendine istiyorsun. Yani bir Müsl bu kadar dünya Müslümanlarında sıkıntılar var bunların dertlerinden dertlenmezsen nasıl Müslüman olacaksın burada ee, çok güzel de bir şerif var 78. sayfada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor lil -müslimin müjdeler olsun Müslümanlar Allah'ın gölgesine doğru gidiyorlar yani mahşerde arşın gölgesine girecekler cehenneme girmeyecekler diyor menüm ya Resulallah hangi Müslümanlara müjdeler olsun dediler Buyurdu sallallahu aleyhi velledineyi ve davutul hakka kabulu. O kimseler ki hakları verilince kabul ederler. Yani sana bir hakkın teslim edildi. Bunu alırlar. Ve ida suvluhu bedelu. Kendilerinden bir yardım meone istendiği zaman bir sıkıntılı tarafından cömertçe infak ederler. Burada çoğumuz tıkanıp kalırız. Bir şey istendiği zaman yani muhtaç olan kişilere bezlederler. Harcarlar. En zoru da budur. İnsanlar hakkında ne hükmediyorlarsa kendileri hakkında da onu hükmederler. Kendileri hakkında ne hükmediyorlarsa insanlar için onu hükmederler. Şimdi iki tane davalı geliyor veya oğlunla kızın birbirine girdi veya işte hanımınla kardeşi yani neyse bir konuda seni hakemliğe çağırıyorlar. Veya şahitliğe çağırıyorlar. Veya senin birinle aranda bir mesele oldu. Bu noktada adaletten ayrılmazlar. Ve kendi için ne ister? Hakkı verirsin ister. O zaman başkasının da ondan alacağı varsa kendine istediği gibi Müslüman kardeşi için de aynı şekilde hakkına kavuşmasını talep ederler. Böyle Müslümanlar varsa müjdeler olsun Allah'ın gölgesine gidiyorlar. Ya Rabbi bu huylar bize nasip eyle. Ya Rabbi cezal etsizlikten muhafaza eyle. Ya Rabbi Allah. Ve ya hayrul nasudin ve ya hayrul fatih. Amin. Şimdi burada acayip bir mesele var. Ben bunun tümünü izah edemem. Yani vaktim yetişmez. Siz okuyacaksınız. Tamam. Sabah namazı için abdest aldıktan sonra ben de başlayamadım hala yapmaya ya. Net biçim adamım ya. Ertesi güne kadar ki sabah namazı için abdest alıyoruz ya. O abdestten sonra ertesi güne kadarki abdestlerinde meydana gelecek noksanlıklar olursa bir güne <gülüyor> edecek. Çok acayip işler yazmış burada. Ve bedeninde yahut elbisesinde vuku bulacak necasetlere kefaret için günde bir kere teyemmüm almak. Nasıl iş? Ya hocam benim musluk orada su akıyor. Abdesti de aldık. Abdestten sonra da teyemmüm sende duyulmuş. Nerede bende duyulmuş? Hakimi tirmizi nevadirul usul sahibi. Ne diyor biliyor musun? Çok güzel bir izah getirmiş. Buraya detayına bakarsınız. Yan diyor sen bugün abdest aldın. Yarınki sabahın abdest kadar? Ama teyemmüm öyle önüne gelen her duvarda olmaz. Öyle plastik boyaysa teyemmüm olmaz. Toprak cinsinden değil. Yani şey bulundurmak lazım. Fayans gibi. Hani tuğladan yapıyorlar ya onları. Kerpiçten. Böyle bir fayans, kiremitte kiremit, evde belki sizin hanım atar kiremitleri biliyor musunuz? Evi bozmayın şimdi. Böyle fayans gibi bir şey şey edin ama eliniz yetecek kadar, iki el böyle yetecek kadar fayans. Lazım olur bu. Çünkü her yerde temmim olmaz, toprak cinsi olacak. En iyisi şu anda fayans o seramiklerden, topraktan yapıyorlar onlar değil mi? Tabii. Toprak bedava ama sana o biçim satıyorlar tabii, pahalı. <gülüyor> topraktan yapıyorlar çoğu. Öyle kiremit olursa, şey yani topraktan olan şey eee fayans gibi böyle bir tane iki eliniz bir anda değecek açık kalmayacak ama iki elinize yetecek en az böyle abdestten sonra temim alıyorsun. neden şimdi ben diyelim ki abdest alırken ağzıma su vermeyi unuttum veya efendim unuttum unuttum unutmak mazeret unutursan kefa şey yok ki hatırlamazsan da geçti gitti <gülüyor> unuttun veya efendim kolunu iki kere yıkadın üç zannettin veya ayağının yıkadım zaten yıkamadın veya efendim mestede çok unutulma olabiliyor mest ettim mi mi diyorum ya yani unuttun ama bir daha da hatırlamadın öylece o gitti veya bedeninde bir necaset var anlamadım bir yerden biraz sivilce şey oldu kan gitmiş akmış Kan orada kurumuş. Sen onu sonra beş gün sonra gördün veyahut da görmedin. Veya bir yerine e, e, sakız yapışmış. Veya bir boya değmiş, ayağın çıplak ayakla evde gidiyorsun, altına bir şey yapışmış. Sen de ayağını yıkadın, ayağın arkasından altına matına da iyice bakmadın. Orası kuru kalmış. Bunlar olabileyen şeyler mi? Olabilir. He? Evet, Peki, bir kere teemmüm alıyorsun. Niye teemmüm alıyorsun? Onu burada izah ediyor. Diyor ki su bulamayınca teyemmüm edin Allah buyuruyor mu? Buyuruyor. Burada da sen diyor tedbirini, ihtiyatını al, teyemmümünü al. Çünkü o aradaki unutkanlık mazerettir. Sen onu bir daha ya hatırlamazsan, ya o efendim ayağındaki e, boya kırıntısını altına su geçirmeyen maddenin yapışık maddeyi fark edemezsen, öylece o abdest o gün giderse diyelim ki ahirete çıkacak bu hesap. İşte o zaman ne oluyor? Madem ki su bulamayınca teğmüm oluyor, burada da unutmak ve haberdar olmamak günah mı? Değil çünkü unutmak günah değil. E, unutmak senin elinde değil ki günah olsun. Veyahut sen bilmeden bir şey yapışmış, bilmeden, kasıtlı değil. Bilseydin sen onu koparır mıydın? E, koparırdın o kadar abdest alıyorsun, niye sakata getirirsin? Ama sen onu bilmeden oraya öyle kaldı. O zaman ne oldu diyor, suyu bulamayan nasıl teğmüm oluyor Burada da unutkanlık gibi, e, haberdar olmamak gibi bir şey olursa, Tedbir'in teğmüm olsun diyor. Mazeret ilahi olduğu için. Ama öbür türlü sen hatırlasan mutlaka onu ne yapman lazım? Onu giderip yeniden yıkaman lazım, abdestini yenilemen lazım. Anladın? Ama hatırlamadan ahirete gittin. Çünkü e, belki de ölüyorsun o öbür namaza kadar yani. O da ayrı bir şey. Ama birçok insan bazı başına geleni e, uyanamıyor ki. O bir kere başına geliyor. O vaziyette bazen birkaç gün namaz kılıyor insan. Sonra onu düşünme yani hatırlamadığını e, biliyorsun. donlu çıkarttın. Ondan sonra hanım attık ama e, sen onu görmedin. Görmediğin bir yerden Kan çıkmış, sivilce patlamış, bir şey olmuş, iğne yaptırmışsın, bir şey olmuş, banttan dışarı çıkmış, sen öyle iki gün kılmışsın, arkana bakmamışsın. O da git gitmiş yıkama ama sana dememiş ki, ya sen iki gündür namaz kılıyorsun, donunda kan vardı. Dememiş. E bunu sana Allah sorar mı ahirette? Niye? E sen şimdi burada kasıtlı bir şey yapmış değilsin, unutmuşsun. Yani, görmemişsin, bilmemişsin. Biri de seni uyarmamış. Bu noktada senin bu durumun ne olacak? Sen yine Çift dikış olsun, her gün sabah namazdan sonra, ertesi günkü sabaha kadar ki niyette temal diyor. Bu çok ilginç bir şey yani. Ama buranın izahını yapmış, delilleri kuvvetli. Ne zararım var? 79'da başlıyor, 80, 81, 82. Evet. Mesela diyor, bu da hadis de almış. Ya Rasulullah, eftinem nazebil kabri? Meymuni annemiz dedi ki bu kabir azabı çok büyük tehlike ya Resulallah. Bize bir bu hususta izah yapar mısın? Buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem bevli. Kabir azabın ekserisi idrar izlerindendir. İdrarın sıçramaları var ya sıçramalar. O kabir azabına sebebiyet verecek. Kabir azabın ekseriyeti taharet ve e, temizlik meselelerindendir. Femenab şeyın kime idrar serpintisi sıçlarsa tonuna vücuduna Feliah onu yıkasın bu bu Evet eğer onu yıkayacak insan imkan bulamazsa feynlemeyeci yani su bulamadı şimdi buradan şunu diyor su bulamadı bayana net önerdi felemsehabbbi Turrap toprakla silsin diyor Toprağı meselsin, topraklama yapsın, toprağısı vazlasın. Şimdi dolayısıyla suyun bulunmadığı noktada hep devreye neyi koymuşlar? Toprağa koymuşlar. O zaman ne oldu diyor, bulamamak ya hakikaten olur ya hükmen olur. Hakikaten su hiç yok. Hükmende su var ama senin ona elini uzatacak gücün yok. Veya sargı var, su değmiyor. Veyahut da doktor demiş ki buraya su değdirme. Değil mi? Yara mahvolursun. O zaman ne oluyor hep? Teğmüm oluyor. Burada da diyor madem sen buna vakıf olmadığın bir sorun olabilir, bu da meydana çıkmayabilir, bir sakatlık olabilir, sen diyor toprakla yine toprakla teğmümünü yap diyor. Sekizinci ihtiyat. Yine burada uyku veya müzik dinlemek gibi abdeste zarar verecek şeylerden dolayı teğmüm etmek. Allah Allah. Biliyor muydunuz böyle şeyleri için? Burada hadis-i şerifleri alıyor. Şehirde olan bir kişi abdestini bozacak uyku veya abdestine noksanlık getirecek mala yani. Abdeste noksanlık getirecek ne demek? Ha ha ha iyi. yani yaparsa abdesti bozmaz. Namazda kahkaha bozar. Namazın dışında bozmaz ama yine de diyor işte müzik dinleme, şiir dinleme, ile gülmek gibi şeylerden dolayı şiir derken yani anladınız. siz şarkı sözleri gibi şeyler. Dini şeyleri söylemiyoruz. Bu durumda diyor, teemmüm al, alması ihtiyattır. Burada Haris İbn Şam'ın babasından rivayet ettiği ravileri de sayıyor. İbn Ebil Hamame es sülemi radıyallahu anhu Resulullah'a geldi. Sallallahu aleyhi ve sellem dedi ya Resulullah, "İnni esnectu ale Rabbi Ben Rabbime senada bulundum, sana da şiirlerle öyküde bulundum." Fakale hemzik Alek ee, biraz okuyayım mı sana dedi camideydi sallallahu aleyhi ve sellem dedi dur dur dedi <gülüyor> biraz bekle bakalım dedi sonra kalktı fekaracabim el mescid tuttu onu elinden çıkarttı mescidden fekale buyurdu ona emma maasneyte bi ala rabbi fatih kurban oldu sallallahu sellem rabbime övgüde bulunduğun şiirler var ya hadi getir söyle dedi yani ee, anlat ve ma maamme bir bi fedda ki benim et ettiğin şiirleri boşver dedi beni sen Mevla'yı methettiysen onu söyledi. Fenşedev o da şiirlerini yazdığı şiirleri söyledi. Hatta eda ferraga dea bilalen fe emera unutu yevşeyen o okuduklarını bitirince Hz. Bilal'i çağırdı. Dedi ki buna bir haçlık ver bir hediye bir şeyler ver dedi. Sallallahu aleyhi ve sellem ahlak. Ahlak. Fümme akbede Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescid. Sonra mescide geri döndü. Mescitte söyletmek istemedi. Şimdi ne söyleyecek ne edecek yani şiir söyleyecek, dedi çıkalım da orada dedi hadi söyle bakalım çıkarttı, söyletti ondan sonra mescide girecek abdesti bozuldu mu? bozulmadı ama işte o şiirler falan dinlediği için çok işte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ihtiyatları فَوَضَا <gülüyor> اَلَى حَيْطِ الْمَسْجِدِ mescidin duvarı kerpiçten bizim camiler yağlı boya olduğu için teemmüm olmaz mescidin duvarı kerpiçten mübarek elini mescidin duvarına koydu yani iki kere vurdu sonra yüzünü ve ellerini mesh ederek teyemmüm aldı abdestini bozmuş muydu? bozmamış ama o arada ne yaptı? mesh yani teyemmüm aldı sonra girdi ne acayip bir şey bu teyemmüm işlettiğimiz var mı bizim? bunu Behk'i de Süneni Kübra'da zikrediyor yani hadis kaynaklarında da bu durum geçiyor mesela yine bir mesele var İbn Abbas rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haladan gelirdi. Toprakla meshederdi, teyemmüm alırdı suya kadar. Yani haladan çıkar çıkmaz teyemmüm alır, su mesela kaç metre ileride. Biz derdik ki, ya Resulullah elma'umunke qaribun. Su sana yakındır. Buyurdu ki ma tedrili Ne biliyorsun? Belki suya ulaşamam. Hiç olmazsa teyemmümlü olayım. Yani ölebilirim diye. Ben bu efendi hazretlerden çocukken görmüştüm, hiçbir şey anlamamıştım. Yani kaladan çıkmıştı, o zaman taş, duvar, duvara böyle ellerini sürüp böyle yapmıştı falan. Allah Allah, ibrik de elinde, sonra geliyordu, ben su döküyordum falan. Yani şadırvan da birkaç metreydi, ben diyordum ne yaptı acaba? Daha yeni yeni anlıyoruz yani efendi hazretlerinin gördüğü meseleleri, kimse daha yeni duyuyoruz yani. Anladın? Belki suya musluğa kadar ulaşamam diye haladan çıkar çıkmaz teyemmüm orada. Yani bu fayans işi size çok lazım bence. Cebinizde taşıyamıyorsanız bile yani bir şey bulunsun bu teyemmüm işi. Çünkü bazı bitlerde mesela ben size geçen de ayet Kürsünüz vefkini yazdım. Orada ne yazıyordu? Maul Hanen Hazretleri. Abdestsiz taşıyanlara zarar gelir. Diyordu. Ama diyordu. Bir sıkışıklık var abdese ulaşamadığı noktada turabi de olsa yani toprakla da olsa en azından teyemmüm bulunsun ki teyemmümlü olsun ki kurtarsın yoksa Atel Kürsi'nin vefkı ağır gelir diyordu yani zarar verir diyordu yazmıştım dergide hatırladınız mı? işte bak teyemmüm meselesi yine ne oluyor bir abdestin yerine bedeli oluyor ondan sonra yine İbni Ömer adıyalanü marivat ediyor bu da Taberani El-Mu'u Cemül Kebir'de de rivat ediyor. Yani İbnül Mübarek de ediyor. Ezzüht isimli eserinde. Abdullah Mübarek. Kaynakları hepsini vermişim. Yine i̇bn Ömer Hazretleri rivat ediyor. Bir adam Resulullah'a selam verdi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Selam iade etmedi. Aleykümselam demedi. Gitti bir duvara yaklaştı. Elleriyle vurdu. Yüzünü sıvazladı. Sonra bu teymmim işini biz hiç ancak sular kesildi, iski biski iflas edince. E, su hiç yok. Falan ancak o zaman. O kadar da susuz şehirde de pek kalmadık. temim diye bir şey hayatımızda var mı bizim şu an su varken? Halbuki sünnette var mıymış? Hiçbir ha, işte şeyden haberimiz yok. İhtiyatlı olun diyor, tedbirli olun diyor. Açıklarınız olabilir diyor, bilmedikleriniz kalabilir diyor. Sen yine bir teğmüm al diyor. Çünkü teğmüm kolay. Eee... Eline bir daha vurdu, yüzünü sıvazladı, sonra bir daha vurdu, kollarını sıvazladı, sonra adama dedi ''Ve aleyküm selam'' ''Allah Allah'' dediler. Niye böyle yaptı acaba? Sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki ''Ben şu anda abdestli değildim. Allah'ın adını, selam Allah'ın ismi şerifidir, Allah'ın adını abdestsiz almak istemedim, anmak istemedim, o an için hemen teemmüm aldım. Senin cevabını öyle verdim. Ne kadar o abi hassas ettim değil mi? Ya. Bu Muhacer İbn Kumfuz radıyallahu anhu diyor. Abdest alırken sallallahu aleyhi ve selleme efendim selam verdiği birisi selamına cevap vermedi. Selat abdestini bitirdi, cevap verdi. Dedi ki ben Abdestimi bitirmemişken, yarıdayken de Allah'ın adını anmak istemedim. Yani sana cevap vermek istemedim, dua etmek istemedim. Bu da kaynaklarda burada zikredilmiş. Bukhari Teğmüm'de de var bu. Belki de. Şimdi, kişi suyun yanına varıncaya kadar dahi taharetsiz durmamak için veya hastalık ve yorgunluk gibi mazeretlerle abdest alamayarak, alamayacak durumdaysa taharetsiz vaziyette zikretmemek için, virtlerini ve tarikat vazifelerini okurken, en azından türabi taharet Yani toprakla teyemmüm edilmek Sayılan teyemmüm ibadetini ihmal etmemelidir Anladınız mı? Bu da bir ihtiyat Dokuzuncu ihtiyat Acayip bir şey Hiç daha yaptığımız bir şey değil Her gün bütün namazlarda vuku bulması Muhtemel noksanlıkları telafi için O günkü son namazın ardından Yani mesela son namazın kabir Namazı mı kıldın yatağın kenarında İki rekat Kabir nur namazıyla mı bitiriyorsun? Vitir namazı mı son namazın? Yatmadan evvel son namazın ne? Ekseriyet vitir. Yani insanlar kılıp şey diyor yatıyor yani. En son namazı vitir kılıyorlar. Vitir namazından sonra seyif secdesi yapmak. Gerideki bir gününün namazlarında yanlış buku bulduysa sen bilmeden. Allah ne biçim ihtiyatlar ya. Ya benim vitir namazında seyif secde icabetmedi etmedi ki. Etmesi. Sen bir günlük namazlara iki secdeyle kefaret yapıyorsun. Bu nasıl bir iş? Ben bunu anlamadım baştan yani. Ben de yazarken tercüme ederken zorlandım. Sonra bir de baktım. İşte rivat buyurdu ki i̇bn Abbas Hazretleri'nin bu sözü i̇bn Ebi Şeybe'de de var. Yani Bukhari'nin Şeyhi'nin kitabı. i̇bn Hacer Hacer'de var. Hangi namazı kılarsan eğer mümkünse her namazın ardından iki sehiv secdesi yap diyor. O namazda senin bir eksiğin olmuş olabilir. Bu her namaz için söyle. E biz bunu her namazda baş olmaz. Bir de adam diyecek ki bu adam hep ne ya şaşırıyor ya. Ne yapacaksın? Diyor ki sana diyor ben diyor bir şey öğreteyim diyor. Koca hakimi Tirmizi Hazretleri. Sen diyor son namazını kılarken yatmadan evvel selam verdikten sonra iki secde yap. Sehiv secdesi. Bildiğimiz sehiv secdesi yap. Geçen günün telafisi olsun diyor. Ya Rabbi bu dostlar olmasa biz ne yapacağız? Yalnız şöyle bir mesele var. Onu ben burada zikrettim. Selamdan önce iki tarafa selam vermeden yapma. Çünkü bazı fıkıh imamlarına göre e, sen efendim e, eğer seyif secden icap etmediyse bildiğin bir şey yoksa yani seyif secde icap etmeden selam vermeden secde yaparsan namazın bozulur. Bunun için ne yap sen? Namaz bitti ya. Sev secdesi icap ettiğini bildiğin bir durum yok. Sen secde selamını ver. Sağına soluna selamını ver. Ondan sonra iki secde yap. Son namazdan sonra. Allah'ım unutturmasın bir cefazl-ı kerim. Onuncu ihtiyat iman tazeleme zikri. Bunun hakkında çok rivayetler burada almış. Ama hepiniz kolay biliyorsunuz. Buyurun. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem. Resulullah buyurur sallallahu aleyhi ve sellem imanlarınızı tazeleyin dediler neyle ya Resulullah buyurdu la ilahe illallah kavli şerifini zikretmekle. Yine rivadetleri alır Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh sordum diyor ya Resulullah ma keffaratü ehdiatine günahlarımız oluyor temizlik nedir keffareti ne ola buyurdu ki şehadetü la ilahe illallah Allah'tan başka ilah olmadığına şahitlik etmenizdir buyurun Eşhedü en la illallah ve ve 11. ihtiyat şükür tazeleme zikri. Elhamdülillah. Yani diyoruz ya ama sabah akşam özel bir hamd etmek lazım. Elhamdülillah diyen şükrünü tazelemiş olur. Allah hamd etmeyen kul Allah şükretmiş olmaz buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ma allah abdün, la yahmedu elhamdülillah demeyen şükretmiş olmaz. Mutlaka şükrün, tabi elhamdülillah yetmez ama şükrün en büyük unsuru hamd etmektir. 12. ihtiyat takva ve tevekkülü tazeleme zikri. Haramlardan sakınma şuurunu tazeleme. Ve... Allah Teala'dan başkasına güvenmeyip sırf ona itimat etme şuurunu güçlendirme zikri. Nedir o diyor? La havle ve la kuvvete illa billah. Buna devam edilsin. Tabi hadis-i şerifte ne buyuruyor? Hatta hadisi kutsidir. Duaların kitabında var. Sabah 10 kere, akşam 10 kere yatarken 10 kere La havle ve la kuvvete illa billah desinler. Kulların böyle derlerse yani Şeytanın hilelerini onlardan def ederim. Yatarken derlerse en kötü gazabımı onlardan geri çeviririm diyor. Yani var bir bir tane de sabah değinde de dünyanın belalarını olabilir. Akşam dediğinde de şeytan hilelerini yatarken de et ve esbe Benim gazabım çok fenaadır Mevla. Kızdığım zaman helak ederim Allah buyuruyor. 10 kere yatarken la havle okusalar gazabımı çeviririm Allah buyuruyor Celle Celle. Anladınız mı? 13. ihtiyat kadere rızayı yenileme zikri. Şimdi her gün başımıza bir işler geliyor mu? İstemediğimiz şeyler mutlaka oluyor mu? Olmasaydı istediğimiz şeyler oluyor. O zaman Allah'ın kaza ve kaderine karşı rıza ve teslimiyeti ve inkıyat ve boyun eğmeyi tecdit etmek yenilemek üzere diyorsun. Ne diyorsun? Allah. Sade bu. Ama öyle senin dediğin gibi maşallah maşallah değil. <gülüyor> He? Sen artık ağzını alıştırmışsın. Ne dediğinden, manasını bilmekten gafilsin. Şimdi senin başına gel. Sen ne maşallah diyorsun? Çok beğendin ki adamın çocuğu güzel böyle tohli gibi. Ondan sonra maşallah maşallah. Bir de sıkıştırıyorsun ha böyle bir çimdik falan. Ona demiyor bu. Bu ne zaman olur biliyor musun? <gülüyor> senin Oğlanın kafasını kırıldı. Senin oğlanın kafası kırıldı. Eyvah! Kamrevan içinde hastaneye kalktınız. Nasıl durumun? Maşallah der misin? İşte o zaman maşallah diyorsun. Ne demek? Kurban oldum sana Allah'ım. Senin dilediğin oldu. Sen istedin. Böyle oldu. Ben razıyım demek. Bacağın kırılınca diyorsun. Araban çalınınca diyorsun. Ya... <gülüyor> geliyor adam diyor ki ey vah hoca ben ne oldu ya arabam gitti şöyle oldu ben de dedim ki maşallah adam bana zeki. Yuh yazıklar olsun sana. benim arabamın mı sevindin gitmesine e cahil cahil yani onun için siz de dikkatli olun böyle adam dese ki ay efendim işte anam öldü maşallah demeyin taa yersiniz manyan birine çatarsın çakar bir tane yani. sen kendi başına gelene maşallah de Milletin başına gelene millet de Başına ne geldi? Ya ne başıma geldi? Saksı düştü da. Kafama saksı düştü. Ne diyeceksin? Maşallah. Allah diledi oldu. Ağzınıza alıştırın. Başınıza ne bela geldi? Ne musibet indi? Sevdiğinize, yakınınıza, çevrenize, malınıza, mülkünüze. Bu nedir? Maşallah. Allah'ın dilediğidir. Bu şuurda olan bir Müslüman... Rabbine razı olur mu? Olur. Onun Allah'tan geldiğini bildiği anda bu sen istediğinde oldu ya Rabbi diyen ne biçim şey yapıyorsun bana der mi daha? Onun için biz la kuvvete illa billah da eklenebilir ama lafız olarak sade maşaellahu Allah. ne demek? O ne dilerse o olur demek. Ezan dualarında geçer. Zannedersem benim ezan kitabım var onu unuttunuz. O benim bir ezan kitabım var biliyor musunuz onu? <gülüyor> He? Aldınız rafa koydunuz değil mi? Ya, okudunuz da ne okudunuz? O ezan dualarında mesela maşallah kehane ve malem yeşe elem yakın ve ma kad derasekun. Hiçbirinizin ezan okunurken müezzine icabette böyle dediğinizi duymuyorum. Hiç duymuyorum. O çok büyük bir duadır. Yani haye ala namaza gel diyor. Sen ne diyorsun? peşine ne, ne diyorsun? Maşallah Allah ne dilerse oldu, Allah ne dilemezse olmadı, neyi dilemişse de olmamışsa da yakında olacaktır. Yani beni namaza çağırıyorsun da işte Allah'ın iradesiyle Rabbim izin verirse geleceğim yani. La hâl-e olagöde illâbîla peşine okunuyor. Maşallah Allah ne dilediyse olmuştur, mümaleme şelemekü, neyi dilemediyse olmamıştır. <gülüyor> Neyi takdir etmişse mutlaka yakında olacaktır. Nasıl bir dua? Nasıl bir şuur? Nasıl bir bilinçaltı? Allah'a karşı Celle Celaluhu. Bu bu. Ezan kitabında bir dua var. Ben onu denemişim. Ama her zaman nasip olmuyor. el <gülüyor> felah'tan hemen sonra. Müezzin hayyalel felah, hayyalel felah dedikten biraz sonra. Yani iki hayyali arasında da bir vaat var ama hayale salan ikincisi bitiyor hayaller felah başlamadan ama sonra baktım da hayaller felahlar bitince Allahu murabbi hadi'd da'wati's sadikati'l mustecabelaha daveti'l hakkı ve kelimeti't takva ve ve ve ey bu sadık davetin Rabbi icabet edilmesi hak olan çağrının sahibi hak olan davetin Takva kelimesi olan tevhidin çağrısının sahibi. Ya Rabbi bizi bu kelime üzere yaşat. Bu kelime üzere öldür. Bu kelime üzere kaldır. Ya Rabbi ölüle, ölüyken de diriyken de sen bizi bu iman kelimesinin ehlinin en hayırlılarından eyle. Bunun peşine ne istersen oluyor. Her ezanda müezzine icabette bu size hak vermiş Allah. Hak. Vakleden turdu davetüni yatırun nida. Ezan ezan nida hazır olduğunda okunurken dua edenlerden çok azının ki edilir. Ekseriyeti kabul edilir. Çok az bozuk adam varsa hani o ezanda bile reddedilir. Ama ekseriyet kabul edilir. Bu da adı şeriftir, sahiptir. Ezan kitabından onu bulun. Sayfası ezan kitabı kısap kitap. Ya 130 sayfa bir şey. Bu duayı yapın inşallah. Bazı ezan okunurken yani insan, hele ki Mekke'de çok güzel oluyor Medine'de yazan, zaten camide oluyorsun orada hemen onun peşine bir dua Kabe'ye bakarak şöyle ne tutar değil mi? ben ya tutarsalardan bahsetmiyorum benim dediklerimin hepsi tutar çünkü hadisle sabittir yeter ki sen iman et ne dua de mahrum oldun bugüne kadar Allah'tan evet ondan sonra Tevazu ta tevbe tazeleme zikri. Devamlı dilin yaprak olsun. Ne diyorsun? Estağfirullah, estağfirullah. İkide bir bir şey konuştun, estağfirullah. Bir yere baktın, estağfirullah. Ağzında daim olsun istiğfar. Çünkü neden? Her zaman bir günahın olabilir. Bir yanlışın olabilir. 15. ihtiyat tevazu tazeleme zikri. Tevazu tazeleme zikri tabi ki dağlara çıkarken tepelere yükseklere ne deniyor sünnet ne? Tepeye çıkarken tepeye sünnet ne? He? Allah'a ekber. Mekke-Medine arası arabayla gitmediniz mi ya? Düzde giderken Sübhanallah yazar. Bilmiyor musun? Tepeye gelince yokuşa ne yazar? Levhalarda? Allah ekber. Yani Allah her şeyden büyük. Yani biraz çıkmaya başladım diye hava, havalanma yani manasına. Tevazu tazeleme zikri. Bu önemli bir zikir. İnsanın içine arasına nefsine büyüklük taslama evesi gelir. Bunun telafisi için tevazuyu tazelemek lazım. Allah'a karşı alçalma ve boyun kırıklığı vasfını yenilemek üzere. Ne diyeceksin? Allahu Ekber. Böyle mesela... İçine bir şey geldi, ben iyiyim, şuyum, buyum, o, ondan daha alimim, şundan daha güzel okuyorum, bundan daha iyi dua ediyorum falan. Hemen ne demek lazımmış o zaman? Allahu Ekber. Ya Rabbi, ben neyim ya? Allahu Ekber. Ama biz bu manada, bu şuurla hiç dedik mi bunu? Demedik. Sifte yok yani. Bundan sonra benlik, ucup, kendini beğenme gibi kalbimiz çıfıt çarşısı, geliyor bir şeyler. Hemen ihtiyat tedbirimiz neymiş? Tedbir, tedbir. Allahu Ekber. Dedim mi ne oldu? Senin hava gaz indi yani. <gülüyor> Allah var ya sen kimsin ya? Sen ne büyüklüğü ya sen? Ne amelim var senin Allah'ın karşısında ya? Allahu ver diyerek tevazuu tazelemek lazımdır. Evet. İmanı tazelemiş oluyorsun. Tevekkülünü tazelemiş oluyorsun. Bunları yaparsan Allah her şeyden büyükse ondan başkasına ne yapmamak lazım? Bağlanmamak lazım. Evet. Diyor ki, insan diyor başına sıkıntılar gelir, ihtiyaçları zuhur eder, herkesin kalbi mutlaka yaratılmışlardan birine bağlanır diyor. Yani mutlaka şundan şu işimi gördürsem, şundan aramıyorsa da acaba bu benim bu işimi görür mü? Şundan yardım alsam, şundan borç asam, illan kuluz yani hepimizin sıkıntılarımız var. Böyle noktalarda diyor, tevhid kelimesini bu kalbe gelen düşünceler tevhidi eskitir diyor la ila illallah iyâkenâbüdü ve iyâkenâsitâin ama işimiz düşüyor mu sağ sola düşüyor kalbimize işimiz düşsün onda sorun yok kalbimizde de onlara karşı bir bağlanma oluyor mu? irtibat kuruluyor mu? kuruluyor ah aramı yediğim ah şundan aramı bozmayayım Ekmem şunun elinde maaşım bunun elinde amirlen takışmayayım memurla atışmayayım hep böyle işlerdeyiz. Kalbimizde var bunlar. İşte bunlar diyor, tevhidi kirletiyor diyor, eskitiyor diyor. İşte tevhid bu şekilde eskin, eskidinden dolayı iman tazeleyeceksin. Sahabe İkram ne diyor? Gel bir saat iman edelim. Ya bir saat iman mı olur? Yani biraz Allah'tan, peygamberden bahsedelim, imanı tazeleyelim. Eskimiş olabilir diyorlar. Onun için, tevazu eskir. İnsana bir kibir gelebilir. İnsanın efendim, tevekkülü eskir. Yani sadece Allah'a güvenecekti. Birilerinden de itimat etmeye başladı. E Allah'ı unuttu biraz. O adamın sebep olduğunu unuttu. Sebebi sebebi yaratan gibi düşünmeye başladı. Bu sefer oraya çok kalbini bağladı. Mevla bundan gücenir. Mevla istemez kulun kalbinde başkasına e, yöneliş olsun. O zaman ne yapmak lazım işte? Bu dediğimiz zikirlerle. Anladın? Tevekkülü tazeleyeceğin. Neyleydi tevekkül tazeleme? Temin okuduk ya. Neydi? La havle ve la kuvvete illa billah. Allah'ım senin yardımın olmadan güç olmaz, kuvvet olmaz. Sensiz olmaz. Bu adam bana ne yardım edebilir? Felancadan ne medet gelebilir? La havle ve la kuvvete illa billah. O ancak sebep olabilir. Onu da sen yaratırsan bana bir fayda yapabilir. Sen yaratmazsan bir kuvvet yok. Illa billah. Bu şuur lazım. Bunların hepsini şuur üzere Okumak lazımdır. Evet. Şimdi burada kalalım. Siz inşallah amel edeceksiniz değil mi inşallah? inşallah? El ihtiyatat kitabı çok önemli bir eserdir. Yani ne kadar ilim var şu kısa kitapta? He? Yüzlerce, binlerce ciltte rastlayamayacağın ilimler var. Çünkü bunun sahibi Hakimi Tirmizi'dir. Meşhur Tirmizi değil. Hakimi Tirmizi bütün evliyanın beslendiği kaynak anladım? mı? Evliyaya efendim ruh veren can veren büyük veli. Rabbim şefaatine nail eylesin. Amin. Bu şekilde sizlerden inşallah rahman el-ihtiyatat kitabında amel etmenizi doğru anlamanızı, düzgün tatbik etmenizi, yanlış yapmamanızı rica ediyorum inşallah. 16'dan bakarız. Orada birkaç tane çok önemli konu kaldı. Onların da izahı icap edecektir. Şimdi dualar yapalım inşallah. i̇nşallah. Sizi çok yormuyorum eskisi gibi değil mi? Olsun, Amin. Yok. E derslerde takip ediyorsunuz. Hafta dersler de sizi doyuruyor inşallah. Öyle öyle. Yani Rabbim Tebareke Teala cümlemize devam sebat istikamet nasip eylesin. Amin. Amin. Şübehan Rabbi al-Ali la al-Wa'al Hamdulillah Rabbi al ve Selamü نعوذ بك من شر ما استعذ بك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وانت المستعان ولك البلاغ ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اللهم انشلكم من الخير كل عاجل راجل ما علمنا من وما لم نعلم نعوذ بك من الشر كل عاجل راجل ما kadir. rahimin, rahimin. rahimin. Okumuş olan 158 Yasin-i Şerif 150 bin salavat-ı şerife, 4 katmış şerif 270.000 kelime-i tevhidleri sahiplerinden fazl-ı keremle kabul eyle. Ahim. Bu okumuş olan evrad zekarın ki yasin Şerif ne niyetle okunursa o hasıl olur. 158 defa okunmuş bu yasin Şerif ki 40 Yasin'den en az 3 tane 40 Yasin'i geçiyor. Bu Yasin Şerifler, Salvat şerifler hürmetine bayır Türkmenlerine yardım eyle. Amin. Başlarından belaları def eyle. Amin. Vatanlarında onlara emniyet nasip eyle. Amin. Hürriyetlerini, imkanlarını ziyade eyle. Amin. Yardım götürmek isteyenlerin yardımlarına müsaade eyle. Amin. Engel çıkartmak isteyenlerin engellerini, manilerini bertaraf eyle. Amin. Türkiye'den giden yardımlar ulaşması nasip Amin. eyle. Yardım edenlere yardım eyle. Hayır. Ya Rabbi Müslümanları evsüret kardeşlerimize hücum eden müşrikleri, kâfirleri, mezhepsizleri, kitapsızları kahreyle mahvet. Hayır. perişan eyle. Ya Rabbi Hayır. önlerinden arkalarından setler manialar. Ya Rabbi vaza eyle. Hayır. Gözlerini kör et ki Rabbi, kalplerini kılıfla ya Rabbi. Hayır. Ellerini bu boyunlarına bukarla tasmalı ya Rabbi. Alemin. Onlara bir şey yapamasınlar ya Rabbi. Hayır. Zarar ulaştıramasınlar ya Rabbi. Hayır. Ya Rabbi Rusya seni aciz bırakamaz, Çin seni aciz bırakamaz, İran seni aciz bırakamaz, sen kavisin kadirsin, azizsin, galipsin, müntekimsin, Kahharsın, Şedidül Batsın, Ya Rabbi Alemin ve Ya Hayran Nasirin. Sen bu düşmanların şerrini def eyle Ya Rabbi. Sen bu düşmanların savletini, şiddetini kesreyle Ya Rabbi. Sen Fazl-ı Kerem'inle bunların hiçbir Ya Rabbi tedbirlerini, hilelerini Müslümanlara el sünnet kardeşlerimize ulaştırma. Ya Rabbi Alemin ve Ya Hayran Nasirin. Bizden evvel ölenlere rahmet eyle. Kabirlerini nur eyle. Jandarma çavuş Mehmet göz, Gözü Dok. Komiser Yardımcısı Enis Kırımlı Komiser Umut Tuncay Sivil Personel Sabri Oğlak Polis Memuru Serdar Toprak Kardeşlerimiz şehitler devam ediyor Allah'ım sen bunlara Ya Rabbi bomba atan Mayın patlatan El uzatan elleri kır Ya Rabbi Hayır. Ya Rabbi bu PKK'nın şehrini, Şerrini bitir Ya Rabbi Hayır. Şehirlerden, ilçelerden, köylerden Mezralardan bunları defeyle Ya Rabbi Hayır. Vatanımıza giremeyecek şekilde Defeyle Ya Rabbi. Ya Rabbi en büyük tedbirleri almamızı ordumuza nasip eyle. Ay. Polisimize ordumuza yardım eyle. Ay. Uyanık teageh olmalarını nasip eyle. Ay. Sen Fazbu Kerem'inle Ya Rabbi bir an evvel vatanı memleketi teröristlerden temizlemelerini müyesser eyle. Ay. Şehitlerimize rahmet eyle. Kabullen nur eyle. Ay. Çok üstün dereceler yaslan eyle. Ay. Ya Rabbi seyyatlarını mahveyle. Haseniyata tebdil eyle. eyle. Ailelerine sabrı cemileci cecil yaslan eyle. Ya Rab, teselli bahçeyle kalplerine. Ya Rab, teselli nasibiyle, Ya Rab, dertlerini unuttur. Ya Rabbel alemin. Ve ya gırın ruhları için buyurun. <tuhun> eşhedü en la ilahe illallah. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. La ilahe illallah. Muhammedun resulullah. kulli lemhetin ve nefesin adede ma veseahü. İlmullah, Allah, Allah, Allah. Allah hediyelerimizi şu saatte dağlar emsali rahmetler halinde nurdan tabaklarla kabirlerine ittihaleyle ya Rabbi. Baş kadar bu nuru kabirlerinde ipka ile ya Rabbi. Allah Allah'ın ilminin kuşattıklarının adedince tevhidler, şahadetler, zikirler ettik. Fazluken emle kabul eyle. Hediyelerimizi vasıl eyle ya Rabbi. Onların da ruhaniyetlerini bu saatte ferahneke ile Cuma gecesi hürmetine azapları olan varsa defu rafi zâleyle, ya Rabbi anim Yanmış olan Eyüp Efendi kardeşimiz, e, şehit olduğunu biz, ya rabbi, hadis-i şeriflere göre öyle hüsnü zan ediyoruz. Herkesin ameli sana malum, hali sana malumdur. Ama bu yanmış olmasından dolayı da, sen onun günahlarını mahveyle, seyyahatlarını mahveyle, hasenata tebdileyle, eyle, kabrin nur eyle, Allah'ım sen, salih amellerini kabrinde kendisi en iyiyiz ve yoldaş eyle, dinlediği sohbetleri kendisi enis ve yolda şeyle yollar boyu dinlediği sohbet kasetlerinden dinlediklerine itikad ettiklerinden dolayı ona rahmetinle muameleyle ya Rabb. için buyurun eşhedü en la ilaha illallah ve eşhedü enne muhammed, abduhu ve resuluh la ilahe illallah muhammed resulullah fi kulli lamhatin ve nefsin aydema sha'ahu ilmullah Allah, Allah, Allah Ya Rabbi hediyelerimizi vasıl eyle Kabrinde kendisini Ya Rabbi mahşer sabahına kadar Yetecek nurlar nasip eyle amin. Geride bıraktığı keder Sabrı cemiller, hecrı ceziller Yaşan eyle, yaşlı amin. ana babasına Yardım eyle amin. Ya Rabbi kazayı rızalar, yaşan eyle amin. Allahümme amin, Allahümme amin Ya Rabbi alemin ve ya khayrun nasirin. Kanser olan Hastalara acil şifalar ikram eyle. Ameliyat olacaklara muvaffakiyetler ihsan eyle. Vesveseye tutulanların vesveselerini izale ile, felç hastalarına sen şifalar ihsan eyle. Vakti gelenlere iman iken husd hatime nasip eyle. Ya Rabbi yaşayacak olanları sürünmekten muhafaza eyle. Ya Rabbi sen ölüyü dirilten Allah'sın. Hastalıklarını da geçirme kadirsin. Kimler niyet ettiler buraya dua havale ettiler. Biz de sana ısmarladık şahidimiz sensin ya Rabbi sen onlara acil şifa ihsan et amin. amin Allahümme amin Allahümme, Allahümme salli, ve salli ve sellim ve barik, ve barik. Ala, seyyidina ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummi, muhammedin ummi. El, -habibil el habibil alil kadri el azimil cahil, el -azimil cahil. ve ala alihi ve sahbi Dualarımızın kabulü için hayırlı niyetlerimizin husulu için Essalatu vesselam aleyke ya Resulullah salatü vesselam aleyke ya Habibullah salatü vesselam aleyke ya Seyyid el-evvelin ve el Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin elhamdülillahi rabbil alemin. Tergit, bir daki ayet çıkmadan haftaya çıkmadan evvel bu dergiden istifade edenler essinler Ben çok ilimler gördüm. içerisinde. sonradan ben de bakamıyorum. Diğer hoca efendilerin yazılarını da tabii bilemiyorum ne yazıklar. Özellikle fıkıh heyeti Hüsamettin hocalan yazısında istihare ne demek? İstihare nasıl yapılır? İstihare çıkmazsa ne olur? İstihare de hayırlı çıktı. Sonuç hayırlı çıkmadı. Burada kafa karışır. Bütün bunları izah etmişler. Güzel değil mi? Önemli. Bunları okuyun inşallah. Bak bir dergi çık gidiyor hemen bitiyor. Koyuyorsunuz bir dahaki ay geldi. E ilimler kaldı. Ali Ülvi Uzunlar Ocağı. Cilbap nedir yazmış. Çarşaf nedir? cilbab nedir? Bu Müslüman kadınlar niye siyah çarşaf giyiyor? Güzel ilimler yazılmış. Kastamonu'daki yatırlar ve velilerle ilgili aşıksız Sultan Hazretleri'nin mübarek ayaklarının resmi bile var. Ben ziyaret etmiştim. Şimdi gitseniz göremezsiniz. bir 700 sene evvelki şehidin ayakları 800 sene evvel. Bunlar berekettir, hidayettir ve rahmettir. Baştan sona dergideki ilimler sizlere evinize, ocağınıza rehberdir ve fazilettir ve rahmettir. Allah okuyup amel etmeyi nasip eylesin. İstifade edenlerden eylesin. Allah Teala Hazretleri kıymetini bilmek nasip eylesin. Amin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ehli beytinin, sahabesinin, ecvac dairatın, Silisley meşahımızın ve bugün isimlerini okuduğumuz şehit polislerimizin, askerlerimizin, meyit ve meyitelerin ervahü için, Eyvü efendi kardeşimizin ruhu el-Fâtiha.